Muhterem dinleyiciler Yarın Cumhuriyetimizin 40. yıl dönümü Büyük halk ozanımız Aşık Veysel Bu mutlu günün arifesinde Millet sevgisiyle dolu gönlünün derinliklerinden gelen bir öğüt veriyor Söz Aşık Veysel'in Sevgili dinleyiciler Ben herkese fikir verecek durumda değilim Hakkım da değil Fakat kendi duygularımı ...kendi görüşlerimi e, aşikar olarak halka sunmak istiyorum. Hamle Kulak ver sözüme dinle ve tandaş, uyma laklak lak edip gülüşenlere. Meşgul ederseni işinde işinde neler, karışırsın tembel perişanlara. Adım at ileri geriye bakma, bir sağlam iş tut da elden bırakma. Saçma sapan sözler hep delip tahma Allah'ın yardımı çalışanlara. İleri gören geriye bakmaz, insanlık yolundan taşıra çıkmaz, Allah cumart emma ekmek bırakmaz, oturup geçmişi konuşanlara. Maziye karışmış yıllarda ayda, geçmişi konuşmak sağlamaz fayda. Gören göze ibret vardır her şeyde, seyret gökyüzünde yarışanlara. der kafanı nafile yorma, dünya fani değil çıkıp oturma. Adım at ileri avara durma, yoldaş ol defaha kavuşanlara.